Global Population Speak Out Projesi Sanki okyanus yeteri kadar önemli değilmiş gibi, sanki bu kadar büyük değilmiş gibi ya da o kadar büyük ki kendi başının çaresine bakabilir ve bizler hiçbir şekilde ona zarar veremezmişiz gibi Dünyayı kurtarmak için neler yapmamız gerektiğine dair hep merkeze karayı alan bir anlayış hakim. Öyle olmadığını şimdi öğreniyoruz. Sylvia Earle Aşırılıklar gezegen, Aşırı kalkınma. Aşırı nüfus. Aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatora. Global Population Speak Out Projesi